Neşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Değerli abiler bugün Allah subhanahu wa ta'ala'nın izniyle konumuz ihlas. Elimizden geldiğince ihlası açıklamaya çalışacağız. Şimdi ihlasın kelime manası arıtma, saflaştırma, ayırma, katışını giderme manasına gelmektedir. İhlas, ferdin ibadet ve taatinde Allah'ın emir ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki o sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil kalbinize ve kalbi temayüllerinize bakar. E, Müslim'de geçiyor bu hadis. İmtihan ve kulluk süreci olan hayatın farklı evrelerinde bir Müslümanın kendi olarak var olabilmesi için olmazsa olmaz fazilet ve hallerden birisi İhlastır. Hatırlanacağı üzere Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve kendisine meleklerin secde etmesi Melun İblis'in anlatıldığı kıssada meleklerden farklı olarak İblis Yüce Allah'ın Adem'e secde emrine kibir ve enaniyetinden dolayı uymayarak fıska düşmüştür. Neticede Allah Subhanehu ve Taala'nın katında ebediyen kovulmuştur ve kendisine kıyamete kadar da mühlet verilmiştir. İlgili ayetlerde iblis insan oğlunun yüce yaratıcısına karşı isyan etmesi uğrunda her türlü yola başvuracağını, elinden geleni ardına koymayacağını, pek çoğunu azdıracağını yemin ederek dile getirmiştir. Bütün kin ve nefretini kusmasına ve kendisinden pek emin görünmesine rağmen Allah'ın bazı kullarını saptıramayacağını da itiraf etmiştir. Peki nereden biliyoruz? Hicr suresinin 39, 40 ve 41 ayetlerinden biliyoruz. Estağûzu billah. "Kâl rabbi bima aghwaytani leuzayyinannalehum fil ardı ve leughwayannahum ecmâîn." Dedi ki: "Rabbim beni saptırmaya karşılık yeryüzünde sapkınlığı onlara süsleyecek ve hepsini saptıracağım. İllâ ibâdakum minhumel mü'minhumul muhlisîn." Senin muhlis, arındırılmış, ikhlaslı kılınmış kulların hariç Qala hâzâ sırâtun aleyyye mustaqim Bu yolun dosdoğru bir yol olduğu benim güvencem altındadır Gerçekten gerek cin gerekse insanlardan oluşan şeytanlara karşı inananların en büyük kuvveti ikhlastır Şüfey el-Esmai Ebu Hureyre'den naklediyor Aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kıyamet günü ilk çağrılacaklar Alim şehit ve zengindir. Allah subhanahu wa ta'ala alime soracak. Ben Rasulüme indirdiğim şeyi sana öğretmedim mi? Alim evet ya Rabbi diyecek. Ve Allah subhanahu wa ta'ala şöyle soracak. Bildiklerinle ne amelde bulundun? Alim de diyecek ki ben onu gündüz ve gece boyunca okudum. Allah subhanahu wa ta'ala ona şu şekilde cevap verecek. Yalan söylüyorsun ve melekler de ona yalan söylüyorsun diye çıkışacaklar. Allah Subhanahu ve teala ona sen falanca Kur'an okuyor desin diye okudun ve bu da söylendi der. Sonra mal sahibi getirilir yani zengin. Allah teala ona sorar ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta sana o kadar bol verdim ki kimseye muhtaç olmadın. Zengin adam evet yarabbidir. Sana verdiğim ile ne amelde bulundun diye sorar Allah. Zengin de şöyle cevap verir. Sıla-i bulunur ve tasadduk ederdim. Allah da şöyle cevap verir. Bilakis sen falanca cömerttir desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi der. Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah Subhane ve Teala niçin öldürüldün diye sorar. Şehit senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım, senin yolunda öldüm der. Allah Subhanahu ve teala ona şöyle söyler, yalan söylüyorsun, melekler de ona yalan söylüyorsun diye çıkışırlar. Allah ona tekrar, bilaki sen falanca cesurdur desinler diye düşündün ve bu da söylendi buyurur. Sonra Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin dizine vurup, ey Ebu Hureyre bu üç kimse kıyamet günü cehennemin aleyhlerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mahlukudur dedi. Şüfe'yü der ki ben Ebu Hureyre'den aldığım bu hadise Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine böylelerine bu muamele yapılırsa insanların geri kalanlarına neler yapılır dedi Muaviye. Ve e, Muaviye şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başladı. Öyle ki helak olacağını zannettim. Yani öyle bir ağladı ki helak olacağını zannettim diyor derken bir müddet sonra kendine geldi. Yüzündeki gözyaşlarını sildi ve şunları söyledi. Allah ve onun resulü doğru söylediler. Der ve sonra Hud suresi 15 ve 16. ayetleri okur. Estağhû billâh. Men kâne yurîdul hayâte dunyâ ve zînetehâ nufî ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yukhsûn. Kim dünya hayatını ve süsünü isterse onların yaptıklarını Orada tas tamam öderiz ve onlar orada hiçbir eksiltmeye de uğratılmazlar. Ula <gülüyor> ikellelidine lesehum fil ahireti illa'n naru ve habita ma san'u fiha ve batil ma Böylelerinin ahirette ateşten başka bir nasipleri yoktur. Orada tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları da batıldır. Ebu Said radıyallahu anh anlatır diyor ki bir gün Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Biz de o sırada Mesih Deccal'i müzakere ediyorduk. Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki ben size nazarımda sizin için Mesih ve Deccal'den daha ürkütücü bir şey haber vereyim mi? Biz de dedik ki evet ey Allah'ın Resulü buyur söyle. Ve Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam etti. Şirke hafidir yani gizli şirk. Yani mesela kişi kalkar namaz kılar. Bu namazını kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar. İşte bu gizli şirke bir örnektir dedi. İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki aleyhissalatü vesselam dini hayatında ihlaslı ol az amele buyurur. Ve her zaman amellerinizde ihlası gözetin zira Allah sadece amelin halis olanına kabul eder diyerek amellerin ihlas ve yörüngesi olmasına tembihte bulunur. Amel bir ceset ise, ihlas onda can. Amel bir kanatsa ihlas da diğer kanattır. Ne ceset cansız olabilir, ne de tek kanatla bir yere varılabilir. Peki ihlas nedir? İhlas, Allah'tan başka her şeyden uzaklaşarak, dünyevi çıkar ve amaç gütmeyerekten, yalnız Allah'a kulluk yapmak ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. İhlas, niyeti ve ameli şirk bulaşıklarından, arındırmaktır. İhlas hiçbir dünyevi çıkar hiçbir dünyevi gaye amaç gütmeyerek yalnızca Allah rızası için hareket etmektir. Allah'ın rızasına nail olabilmek için bir şeyler yapmak yani daha kısacası serif aliminin tanımına göre ihlas kişinin Allah ile arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırmasıdır. Yani bir iş yaptığımızda Allah ile aramızda ne tür engeller vardır? Mesela birincisi dünya engeli. Yani dünyadaki makam ve mevkiyi düşünmek. İkincisi insanlar desinler diye. Yani az önce bahsettiğimiz gibi riyâ, küçük şirk. Üçüncüsü mal, mülk veya bulunduğu ortam. Yani bulunduğu ortamda o amel insanı yüceltiyor olabilir. İlâ ahirehîm. Yani bunların hepsi kişiyle amel arasına giren şeylerdir. Yani İhlas'ın özel tanımı... Kişinin Rabbi ile arasındaki her şeyi atıp sadece onun için amel yapmasıdır. Bukhari ve Müslim'de Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle. İnnemel amalu bin niyyat. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve innemelikullim ri'immaneva. Ve her kişi için de niyet ettiği şey vardır. Femen kânet ila ilallahü ve rasulih. Her kim Allah va Resulüne hicret ederse fe hicratuhu ila Allahi Onun hicreti Allah'a ve Resul'e'dir. Ve men kanet hicratuhu lidunya Her kimin de hicreti dünya için olursa yusibuha ona ulaşır. Ev imra'atun yankihuha ya da bir e, kadını nikahlamak içinse fe hicratuhu ila ma hajera ile Onun hicreti de niyet ettiği şeydir. Yani hicret ettiği şeydir. Abiler bu hadis İmam Şafii Rahmehullah'ın dediği gibi ilmin üçte biridir. Bu hadis fıkhın yetmiş babının kendisine girdiği hadistir. Bu hadis i̇bn Hacer ve İmam Nevevi'nin dediği gibi dinin esaslarından olan bir hadistir. Bu hadis İmam Ahmed'in dediği gibi din üç hadis üzerine döner. Bu hadis de onlardan bir tanesidir. Niye? Çünkü amelin kabul olma mahiyetini ve bir amelin ne ile kabul olacağını bize açıkladığı içindir. Aynı zamanda niyet ettiği vardır. Dinin üçte birini açıkladığı içindir. Ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Ve herkese kendi niyet ettiği vardır. Burada bir örnek vermiş. Kim Allah ve Resulüne hicret ediyorsa hicreti onadır. Kim de bir dünyalık elde etmek için hicret ediyorsa onun da hicreti onadır. Bu hadiste iki tane hicretten bahsediliyor. Peki aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark biri Allah'a ve ne, Diğeri ise kişinin kendi hicret ettiği şeye. Aradaki fark ne? Biri Allah için yapılmış. Öbürü kadın veya bir dünya için yapılmış. Bundan dolayı bu hicret Allah rızası için olmuyor. Peki ameller niyetlere göredir. Ama hangi ameller niyetlere göredir? Yani tüm ameller mi niyetlere göredir? Yoksa sadece meşru olan ve itaat olan ameller mi? Tabii ki sadece meşru ve itaat olan ameller niyetlere göredir. Peki ihlas nasıl elde edilir? Yani bunu maddelere ayıracak olursak birincisi sürekli bir şekilde Allah'a yalvararaktan Allah'tan ihlas talebinde bulunmasıdır. Niye? Çünkü ihlas kalbin ameldir ve kalpler de Allah'ın elindedir. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kalpler Allah'ın parmağından iki parmağın arasındadır. Dilediği kalbi ikame eder, dilediği kalbi saptırır. İstediği kalbe ihlas vermek suretiyle onu istikamet üzere kılan da Allah'tır. İstediği kalbe riya koymak suretiyle onu eğilten de Allah'tır. İkisi de Allah'ın elindedir. Madem ki kalpler Allah'ın elinde ve ihlas da kalbin ameldir, öyleyse Müslümanın sürekli yalvaraya yakara Allah Subhanahu ve Taala'dan ihlas talebinde bulunması gerekir. Sürekli ama Allah'ım bana ihlas ver, Allah'ım beni ihlastan uzaklaştırma, Allah'ım riyadan sana sığınırım diye sürekli bu duayı yapmamız gerekir. Burada özellikle peygamberimizin öğretmiş olduğu bir dua var. Peygamberimiz riyayı anlattığı bir gün sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü peki biz ne yapalım? Yani madem rüya bu kadar kötü, madem rüya bu kadar korkunç, madem rüya bu kadar karanlık bir gecede karıncanın ayak sesleri gibi e, ne yapmamız lazım? Peygamber dedi ki Allah'ım bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım diye. Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde bol bol dua edin diyor. Yani şirkten kasıt burada tabii küçük şirktir, riyadan bahsediyor. Abiler inşallah Allah'a bu şekilde bol bol dua edelim. İkincisi insanın nefsini muhasebe etmesidir. İslam alimleri demişlerdir ki bir Müslüman her amelin öncesinde ve her amelin sonrasında nefsini muhasebe etmelidir. Amelin öncesinde ben bu ameli ne için yapıyorum? Benim niyetim nedir? Gerçekten ben Allah'ı razı etmek için mi uğraşıyorum? Diyerekten amelini kontrol etmezdir. Amelini bitirdikten sonra kendine şunu sorması gerekir. Ben gerçekten bu ameli Allah için mi bitirdim? Yani tamamladığım zaman içerisine riya karıştırmadan bunu Allah için mi bitirdim? Diye bunu kendisine ahlak haline getiren bir insan riyaya düşebilir. Fakat Amellerin çoğunluğunda Allah'ın da muvaffak kılmasıyla insan inşallah ihlasa muvaffak olur. Şimdi abiler şöyle bir yanılgıya sakın kapılmayın. Bizler kendi çabamız veya başarımızla Allah'ın yanında olanları elde etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Allah sadece bir kulunun çabaladığını görünce ona merhamet eder. Yani Allah o kadar merhametlidir ki bir kulunun bir şeyleri elde etmek için çabaladığını gördüğü zaman Allah onu kendi koruması altına alır. Yoksa şeytan bu kadar güçlü ve kuvvetli iken nefis bu kadar azgın ve tehlikeli iken insanın amellerinde ihlasa ulaşıp riyadan kaçınması mümkün değildir. Fakat ihlası elde etmek için bizim göstereceğimiz çaba umulur ki Allah'ın rahmetine dokunur. Umulur ki Allah Azze ve Celle der ki Bu kulum bir çocuk gibi benim rızamı elde edebilmek adına elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Ben de onu bağışlıyorum, ondan razı oluyorum ve onu ihlasa muvaffak kılıyorum. Üçüncüsü, riyakarların sonu ile alakalı olarakdan hadisleri, ayetleri ara ara okunması gerekiyor. Çünkü insan kalbi unutkandır. Yani insan bazen çok iyi bildiği şeyleri bile üzerinden zaman geçtiğinde unutabiliyor. Onun için ara ara çok lazım e, şeyleri kendimize hatırlatmamız lazım. Ve bizim için en lazım olan şey ihlasdır. İhlas olmadığı zaman hiçbir amelimiz kabul olmadığı için yapacak hiçbir şey yok. Yani düşünün bir sahabe peygamberin yanına gelir ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda cihad eden bir adam hem ecir almak istiyor hem de insanlar ona mücahid desin diyor. Yani hani bakın adamda ihlas da var. Bir taraftan da istiyor ki ecir alsın. Bir taraftan da istiyor ki e desinler falanca sağlam mücahiddir, falanca sağlam cihad ediyor. Ali Sad ve Salim şöyle diyor. Üç defa şunu tekrar ediyor. La şey ehuhu, la şey ehuhu, la şey lehuhu. Allah katında ona hiçbir şey yoktur. Allah katında ona hiçbir şey yoktur. Allah katında ona hiçbir şey Yoktur. İnna Allah la yaqbalu minel ameli illa ma kana halisan ve btaghy bihi ecre. Çünkü Allah amellerden sadece halis olanları ve onun rızası için yapılan amelleri kabul eder. Bunun dışında hiçbir şey kabul etmez. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Kıyamet günü Allah bütün insanları toplayacak. Evvelleri ve ahirleri toplayacak. Burada iki görüş var. Bir hadise göre Allah Subhanahu ve Teala kendisini hidayet edecek. Diğer bir hadise göre de müna diye nidat Diyecek ki: "Ene aghna şuraka an şirk. Ben şirke hiç ihtiyacı olmayanım." diyecek Allah. Ben ortaka şirke ihtiyacı olmayanım. Men amile amelen eşrek bi ma'i gayri teraktuhu ve şirkehu. Kim bir amel yapıp Onda benimle beraber başkasını ortak koşmuşsa ben onu da onun yapmış olduğu amele de terk ediyorum. Ondan sonra hepiniz Allah'ın ateşi kendisiyle tutuşturacağı 3 sınıf insanı biliyorsunuz. Az önce de anlattığımız gibi. Ne demiştik? Bunlar alim, şehit ve zengin. Allah niye bunlarla ateş tutuşturacak? Çünkü bunlar e, alim, insanlar e, alim biliyor desinler diye. Şehit insanlar kahramandır desinler diye. Zengin insanlar cömert desinler diye. Yani malından infak ediyor şöyle desinler diye. Allah ateşi bunlarla bundan dolayı tutuşturacakabilir. Peki ihlaslı olduğumuzu nereden bilebiliriz? Madem ki Allah ihlaslı olanların amelini kabul ediyor. Madem ki riyakarların amelini kabul etmiyor. Madem ki sadece kendi rızasına Has olarak yapılan amelleri Mükafatlandırıyor O zaman benim hangi amellerim İhlaslı Hangi amellerim ihlaslı değil Ben hangi amellerimle muhlisim Hangi amellerimle riyakarım Bunu nasıl bileceğiz Eski alimlerimiz bu konuyu çok güzel Cevaplandırmış Allah onlardan razı olsun Onlara rahmet etsin Demişler ki İhlaslı olduğunu şu şekilde bilebilirsin Birincisi Eğer insanların içerisinde amel işlediğinde çok canlı oluyor, çok daha fazlasını yapıyorsan çok daha iyi bir şekilde amel ediyorsan ama evinde yalnız olduğunda daha gevşek, daha pasif, daha az amel ediyorsan o zaman sen riyakarsın. Bu amelin asla ihlaslı değil. Yok evinde yalnız olduğundan yani yalnız olduğun zaman daha canlı oluyorsan İnsanların içerisine gittiğinde normale dönüyorsan o zaman sen takoğalısın, ihlas mertebesinin en üstündesin. Ama evinde yalnız başına kaldığında veya insanlarla bir arada olduğunda yaptığın amelleri eşit oluyorsa o zaman ihlaslısın. Peki riya nedir ve riyanın tanımı? Başlangıçta herkesin riyaya düşebileceği Kulluk kapısından riya ile girileceği söylenir. Fakat kulluk riya ile devam etmez. Kul ihlas yolunda mesafe kat ettikçe riyayı bırakır ve tam ihlasa erdiğinde artık onda riyanın eseri kalmaz. Riyanın ne demek olduğunu anlamadan insanın içine ihlası elde etme cesdi doğmaz. Riya yapıyorsa ve hiç farkında değilse o zaman ihlasa hiç ulaşamaz. Halbuki riya ile ilgili yazılan ve söylenenlere baktığımızda çoğu davranışlarımıza riyanın nasıl da sindiğini ama biz farkına varamadığımızı anlarız. İnsan ihlasa ulaşmak için uğraşırken riya'yı tanır. Nasıl e, nefsin bilinmesi Allah'ın marifetine ve Allah'ı tanımaya açılan bir kapıdır. Bunun gibi insan da ihlası yakalamaya çalışırken riya'yı tanır. O kapıdan girer ve adım adım kademe kademe ihlasa ulaşır. İnsan Yaptığı şeyleri belki de başta suni olarak yapar. Manasını muhtevasını ve derinliğini kavramadan Sırf emrin gereği olduğu için yapar. Hatta bu hususta emrin nebevi bile vardır mesela. Aleyhisselatü vesselam Kur'an okurken ağlayın Ağlayamazsanız Kendinizi ağlamaya zorlayın buyurmaktadır. Çünkü Bu ağlama zamanla tabiat haline gelir ve artık o kimse duyulup duygulanılması ve gerekli hususlar karşısında artık hissiz, duygusuz, alakasız kalamaz demek. Demek oluyor ki başlangıçta riya diye yorumlayabileceğimiz bazı tavırlar tabii görülebilir. Yani görünmelidir de. Fakat insan bilahare ister Allah'ın zat, sıfat ve esması adına Marifet okuma ulaştığından olsun, isterse başka sebep ve e, mülahazalarla olsun artık kendini kontrol altına alır. Sayılabilecek davranışları bütün bütün altına alır ve kapıda vize ibrazında bulunmaz ve halisane tavırlara girer. Girer ve artık o bir ihlas yolcusudur. Hep arar, bulduğunu az görür, yine arar, daha arar. Bu şekilde hayatının sonuna kadar Belki 50 ihlas mertebesinden geçer ama yine de ihlas der kıvranır. Zaman olur o hale gelir ki artık onun bütün duası ihlastır. Allah'ım bana ihlas ver, Allah'ım bana ihlas ver, Allah'ım beni ihlastan uzaklaştırmadır. Yatar ihlastır, kalkar ihlastır. Öyle ki daha başka çok önemli şeyler ister ama arada yine ihlas edemese döner. Yine ihlastır. Nasıl kuşanın altından geçeyim diye yürüdükçe, koştukça o sizden uzaklaşır? Aynen onun gibi. İhlaslı kulluk da işte böyle aslana erinmez bir sevdadır yani. İnsanı arkasından koşturur, insanı arkasından koşturur. Allah bizi bu koşudan geri bırakmasın. Riyanın pek çok çeşidi olduğu gibi riyaya sebep olan faktörler de çoktur. Gurur gibi, kendini beğenme gibi, kibir gibi hususlar da Bunlardandır İnsan vardır kibirinden dolayı müracidir İnsan vardır kendini hiç beğenmeye kaptırmış kendi düşüncelerinin kendi büyüklük psikozlarının altında ezilmiştir bu sebeple de riyaya düşmüştür bazısı kalemiyle bazısı düşüncesiyle bazısı çok kitap karıştırmasıyla bazısı çok kişi tanımakla herkes bir sebeple riyaya girebilir. Tehlikenin büyüklüğü ise şahıstan şahısa değişir. Bir insanda çok ciddi mal kazanma hırsı varsa onunla ve sebep olduğu riyakarlıkla tehlikeye düşer. Bazılarında ise böyle bir hırs yoktur. Bunlar dünya nedir ki derler. Ancak bakarsınız böylelerinde karşı cinse karşı bir zaaf vardır. Kimisi korkaktır. O da korktuğunu göstermek için riyaya girer. Ali ve Vesselam bir hadiste diyor ki هَلَكَ الْنَاسُ إِلَّا الْعَالِمُونَ İnsanlar helak oldu alimler hariç. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ Alimler de helak oldu amel edenler hariç. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْمُخْلِسُونَ Ve, Ve e, amel edenler de e, helak oldu ihlaslı olan kimseler hariç. Ala khatarin عَظِيمٍ Onlar da çok büyük tehlike ile karşı karşıyadırlar, ihlaslı olanlar. İhlaslı olan kimselerin vasıfları Allah Subhanahu wa ta'ala Meryem Suresi ile bir de diyor ki Estaudu billah ve kuru fil kitab Musa innehu kana mukhlisan ve kana rasulen nabiy. Kitaptan Musa'yı da an. Şüphesiz ki o muhlis, arındırılmış, ihlaslı kılınmış ve rasul bir nebiydi. Hicr Suresi 40. ayette illa ibadake minhumul mukhlasin senin muhlis arındırılmış ee, Eh, ikhlaslı kılınmış kulların hariç. Hicr 41'de Kale hade siratun aleyye mustakim. Bu yolun doğru bir yol olduğu benim güvencem altındadır diyor. İblis dedi ki Ey Rabbim beni saptırmana beni azdırmana, beni yoldan çıkarmana karşılık ben de andolsun ki yeryüzünde kullarına kötülükleri, fenalıkları senin haramlarını süsleyecek güzel göstereceğim. Dikkat ediyor musunuz? Ne diyor hain? Ya Rab beni azdırmana, beni saptırmana karşılık diyor. Kim saptırmış onu? Kim yoldan çıkarmış? Kim saptırmış? Allah. Suçlu kim? Suçlu kendisi değil. Haşa Subhanehu ve Teala Allah. Suçu üzerine almıyor. Sapmasının kulluktan, itaatten çıkmasının faturasını Allah'a kesiyor haşa kendi kibiri yüzünden, gururu yüzünden çok yanlış bir yola giriyor. Ve de hatasını kabul etmeyerek, yaptığından pişmanlık duymayarak, tövbe kapısını da kapatıveriyor. Halbuki böyle yapmayıp da kendisini suçlamış olsaydı, yaptığından dolayı bir pişmanlık duymuş olsaydı, belki de affedilirdi. Ama bunu da kaybediyor. Kaderci kesiliyor, haşa. Tıpkı kimi kafir ve müşriklerin, Allah istememiş olsaydı, Allah izin vermemiş olsaydı ne bizler ne de atalarımız asla ona şirk koşamazdık. Asla bu, asla şu yaptıklarımızı yapamazdık. Allah yasaları dururken bizler asla yasa belirleyemezdik diyerek kaderci kesilerek e, kendi pisliklerine haşa Allah'a e, fatura etmeye çalıştıkları gibi. Veya işte şu anda kimi zavallı Müslümanların Ne yapalım e, kaderimiz böyleymiş ne yapalım alın yazımız böyleymiş diyerek içinde bulundukları zilleti Allah'a e, fatura etmeye çalıştıkları gibi Halbuki Allah kimseye zillet ve meskeneti yazmaz Bu sizin kendi zavallılığınızın sonucudur ya yani. Evet e, diyor ki İblis onlara yeryüzünde kötülükleri süsleyeceğim Yeryüzünü onlara süsleyeceğim Bu dünyayı onların gözünde hedef yapacağım. Kıble yapacağım. Dünyaya tapınır hale getireceğim onları. Dünyanın ve dünyalıkların, e, dünyalıkların peşine takacak seni ve ahireti unutturacağım onlara. Dünyaya öyle bir saracağım ki ne seni, ne kitabını, ne peygamberini hatırlayacak zamanları bile kalmayacak. Onların topunu azdırıp yoldan çıkaracağım. Hep seni saptıracağım. Hep seni itaatsizliğe İsyanlara günahlara sevk edeceğim Ancak senin ihlaslı kulların müstesnadıdır Sana samimiyetle Kulluk eden kullarını azdırma Kandırma imkanım Olmayacak Öyleyse hiçbir zaman unutmayalım ki abiler, Bu alçağın ihlaslı Kullar için Allah'a samimiyetle kulluk içinde Olanlar için Hiçbir zaman herhangi bir otoritesi Herhangi bir yaptırım Gücü de yoktur İşte bizzat kendi diliyle itiraf ediyor iblis. Eğer senin kulların halis müminseler ben onlara hiçbir şey yapamayacağım. Öyleyse biz şeytanın ihvalarına, hilelerine karşı halis müminler olmaya, yani katışıksız saf vahiy mümini, Kur'an ve sünnet mümini olmaya çalışacağız. Babamızdan öyle gördük diye değil, hocamızdan böyle duyduk diye değil. Allah ve Resulü böyle dedi. Kitap ve sünnet böyle istedi diye. Müslüman olacağız, saf ve katışıksız e, vahiy Müslüman olacağız. Ve Allah subhanehu ve teala İsra suresi 65. ayette diyor ki اَسْتَعُضُ بِاللَّهِ اِنَّ عِبَاد۪ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا Şüphesiz ki kullarım üzerinde senin bir otoriten yoktur. İşlerin kendisine havale edileceği bir vekil olarak Rabbin yeter. Senin benim kullarım üzerinde bir üstünlüğün, bir saltanatın, bir yetkin, bir hakimiyetin, bir yaptırım gücün yoktur. Sen onlara ancak vaat edersin, ancak kandırırsın. Evet e, Rabbimiz onun bizim üzerimizde hiçbir yetkisinin, hiçbir gücünün olmadığını haber veriyor. Ama şeytan kendisini tüm dünyada güçlüymüş gibi, tüm dünyayı egemenliği altına almış gibi gösterir, yaygaralarıyla... Propagandalarıyla herkese etkisi altına almaya çalışır. İşte şu anda tüm ordularıyla, tüm basın ve yayın organlarıyla, tüm kendisine tabi olmuş çömezleriyle böyle bir görüntü e, vermeye çalışıyor. Halbuki ona ve dostlarına karşı, ordularına karşı vekil olarak e, Allah müminlere yeter. Eğer bizler Rabbimizi vekil bilebilirsek, Rabbimize sığınabilirsek, Rabbimizin istediği gibi halis müminler olabilirsek kesinlikle bilelim ki onun da avanelerinin de bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Allah'a Allah'ın istediği gibi inanan, Allah'la yol bulmaya çalışan, sürekli Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiyle beraber olan, vahye sarılan, hayatını vahiy ile düzenlemeye çalışan Allah'ın muttaki kulları üzerinde onun da avanelerinin de hiçbir etkisi ve yetkisi yoktur. Son olarak ihlaslı olmak, e, yapılan bütün amelleri sadece Allah rızası için yapmak ve şirkten temizlenip e, uzak kalmak. Allah subhanahu ve teala Zümer suresi 3. ayette şöyle buyurur. İyi bilinmelidir ki halis din Allah'ındır. Allah'ı bırakıp ondan başka dost edin, edinenler Biz onlara ancak bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Muhakkak ki Allah aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve kafir olan bir kimseyi hidayete erdirmez. Ee, yine Beyyine suresi 5. ayette e, şöyle diyor. Oysa onlar doğruya yönelip her türlü şirkten temizlenmiş olarak. Yani ihlaslı olarak Allah'ın dininde ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Doğru dinde budur. İmam el-Fadl İbn Uyad e, rahimeullah diyor ki: Allah rızası için fakat Allah'ın istediği şekilde yapılmayan amelleri Allah Subhanahu ve Teala kabul etmez. Aynı şekilde Allah'ın istediği şekilde fakat Allah rızası için yapılmayan amelleri de Allah Teala ne yapmaz, kabul etmez. Allah Subhanahu Teala ancak kendi rızası gözetilerek ve kulullahın sünnetine uygun olarak yapılan amelleri kabul eder. Allah Subhanahu Teala bu dersi faydalı kılsın, hayırlara vesile kılsın. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.